Audubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammedin âlihi ve sahbihi ecmaîn. <gülüyor> yüce Rabbimizden evvela geçmişteki hatalarımızı, kusurlarımızı bağışlamasını ve onları telafi etme fırsat ve imkanını lütfetmesini niyaz ederiz. İkinci olarak Hayatımızın bundan sonraki bölümünde bizleri bilhassa kitabı ile alakalı, dini ile alakalı, kasti ihmal ve cehaletimizden kaynaklanacak hatalardan bizleri muhafaza buyurmasını, Amin. dini kitabı şeriatı ile alakalı olarak olmadık. Kendisinin razı olmadığı şeyler söylemekten veya işler yapmaktan bizleri muhafaza buyurmasını yazılırız. Şimdiye kadar inşallah geçen bu çerçevede, bu minval üzere devam eden derslerimizdeki hayırları da bizlere ve bütün ümmete daha da arttırarak sürdürmesini, lütfunu bizden esirgememesini, bizi doğruya hidayetini, hiçbir şekilde üzerimizden himayesiyle birlikte eksiltmemesini, daha da arttırmasını ve Tekrar tekrar gerçekten bir müminin kokması, çekinmesi, sakınması icap eden bir şeydir. Dini hakkında olmadık bir şeyler söylemek ve yapmaktan bizleri muhafaza buyurmasını yazıyoruz. Malumunuz, geçen derslerimizde Kur'an-ı Kerim'in 11. suresi olan Hud suresine başlamış 8 ayet-i kerimesi üzerinde bir tebellüken başlangıç olarak durmuştuk Bugünkü dersimizde de kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Bundan önceki 8. ayet-i kerimeyi kısaca hatırlatalım. Diyor ki 8. ayet-i kerimede müşrikler hakkında. Estaizu billah. Ve le in ekharnâ anhumul azâbe ile ummetin ma'duda le yekûlünne mâ yehbisuh. Andolsun biz onlardan azabı süresi sayılı belli bir vadeye bir vakte kadar geciktirecek olursak kesinlikle onlar bu azabı alıkoyan, engelleyen, gelmesinin önünde duran husus nedir? Diyecekler. Halbuki onlar ayetin devamında belirtilen gerçekten haberdar değildirler. Olsalardı böyle cahilce bir soru sormazlardı demek istiyor ayet-i kerime. Ele yevme ye'tihim leyse masrufan Dikkat edin, uyanık olun. O azabın kendilerine geleceği gün, onlar onu kendilerinden uzaklaştıramayacaklardır. O azap hiçbir şekilde onlardan uzaklaştırmayacaktır. Ve hakkı Ve alay edip durdukları o husus olan azap. Onların etrafını dört bir yandan çevirip kuşatacaktır. Diyor. Kuşatmış olacaktır. Şimdi onlar ya Allah'ın kendilerine mühlet vermesini, azabı bir de geciktirmesini, hatalarından dövmek, tevbe etmek için fırsat bilecekleri yerde, akıllarını başlarına devşirip toplayacakları yerde, ya bu azap niye gelmiyor diye alay edercesine, inanmadıklarını koyan ifadelerle o azap hakkında konuşmaya kalkışırlar. İleri geri sözler söylerler. Ama bilmedikleri, bilmeleri gereken, farkında olmaları gereken, kendilerini birebir ilgilendiren bir gerçek vardır. O gerçeği unutmasınlar. O azap o alay ettikleri gelmesini uzak bildikleri hatta imkansız kabul ettikleri sordukları soru tarzından anlaşılan o azap kendilerine gelecek olursa hiçbir güç o azabı onların üzerinden kaldıramayacak, onu geri çeviremeyecek. Böyle bir azap hafife alınabilir mi? Böyle bir azabı küçümsemek, böyle bir azabı uzak görmek akıl işi midir? İdrak sahibi insanların, aklını kullanan insanların, gerçekten tedbirli ve ihtiyatlı olan insanların yapacakları bir şey midir? Çünkü diyor, o azap geri çevrilemeyeceği gibi onlara kaçacak bir delik de bırakmayacaktır. Çünkü onları her bir yandan kuşatmış olacaktır. Öyle, hanıma söyleyeyim, bir etrafı kuşatılan askerin yarma harekatı yaparak kurtulma ihtimalleri olan bir hadise de değildir bu. Geri çevrilemeyecek ve Kaçacak delik bulamayacakları şekilde etraflarını kuşatmış olacak Hiç böyle bir azap geciktiği için alay konusu edilebilir mi? Aksine bunun fırsat bilinmesi lazım. Allah'ın bu verdiği mühlet onlar için hayati bir önem taşıyor. Hatta ebedi uhrevi bir önem taşıyor. O mühleti akıllıca değerlendirseler kim bunlar değerlendirebilmişti? Bundan önceki mübarek surede sözü edilen Yunus Aleyhisselam kavmi bu süreyi değerlendirebildiler. Baktılar ki azap yaklaşıyor. Hemen Allah'a yöneldiler. Bu surenin sonunda da benzeri bir şeyden söz edilecek. Keşke o azabı gören insanlar arasında akıl sahibi olan bir topluluk bulunsaydı da kendilerine yapılan uyarıları dikkate alarak yaptıkları kötülüklerden vazgeçselerdi diyor. Sure böyle sona erecek aşağı yukarı. Cenab-ı Allah azap gayb ilminden Vücut ilmine çıkıncaya kadar emarelerini gösterdiği zamanlarda kulların tövbe etme imkanları vardır. Tövbe ederlerse Cenab-ı Allah o ifade yerindeyse ucu görünmüş olan azabı geri çevirebilir. Tövbelerini kabul eder. Tövbe o kadar güçlü bir silah. O kadar muazzam bir imkan. Ve bu burada sözü edilen... Ahmak insanlar, cahil insanlar bu süreyi akıllıca değerlendirecekleri yerde niçin gelmiyor diyorlar. Gelse sen niçin gelmiyor sorusunu dahi soramayacaksın. Ben ne ettim diyeceksin bu sefer. Gelmemesini niye fırsat bilmiyorsun? azap ondan. ondan sonra bugün dersimizin bidayetini teşkil edecek ayet-i kerimeler ise insanın ilahi rahmet ve azap karşısındaki genel tutumunu ve bu tutumun tasih edilmesi icap ettiğini bize ifade ediyor. Diyor ki وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسُ الْكَفُورِ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْضَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ بُهِكَ İmanı içine sindirememiş. Nimetlerde şımaran, rahatlık zamanlarında azan, Allah'ı unutan, sıkıntılarda da Allah'tan ümit kesen. İnsanın, yani imandan uzak insanın, çelişkili iki ruh halini, dengesiz iki ruh halini, Aşırı iki ruh halini anlatıyor. Ondan sonra göreceğimiz ayet-i kerime ise iman göreceğimiz ayet-i kerime salih amel işleyenlerin bu aşırılıklardan uzak olduğuna dikkat çekiyor. Demek ki iman, imansızların fıtratındaki aşırılıkları dengeye doğru taşıyan aynı zamanda büyük bir eğitici güçtür bu gerçeği idrak eden edecek olursak veya beşeriyet idrak ederse bugün beşeriyetin karşı karşıya bulunduğu her türlü aşırılık hastalığının tedavisinin neyle mümkün olacağını da idrak edecektir. Kur'an Allah'ın kitabıdır. Yaratan Allah yarattığını bilmez mi diyor tebarekede değil mi? E la ya'lemu men halak ve huve latiful habir. Aman ya Rabbi. Aklını başınıza toplayın ey insanlar diyor. Yaratan Allah bilmez mi? O latiftir, habirdir. Latif, lütufkar ve ilmi her şeyin inceliğine nüfuz eden, her şeyi bütün incelikleriyle. Biz insanların farkında olup olmadığımız ve olamayacağımız olabildiğimiz ve olamayacağımız bütün teferruatıyla sebepleriyle, sonuçlarıyla geçmişiyle, hali hazırdaki durumuyla, geleceğiyle etkin oluşuyla, etkileşimiyle her yönüyle bilir allah Teala ve her şeyden haberdar bizim halimizi de bilir, eşyanın halini de bilir, biz de onun mahlukuyuz, bizim ilişki halinde bulunduğumuz eşya ve kainat da onun mahlukudur. Onun tarafından yaratılmıştır. Eşya ve kainat bizi nasıl etkiliyor? Biz kainattan nasıl etkileniyoruz ve nasıl etkiliyoruz? Bütün bunları o bilir. Bildiği için bizim eşyayı aleyhimize dönüştürmeyecek. Eşya ile tasarrufumuzun aleyhimize dönmemesini aksine bize müsahhar kılınmış olması sebebiyle bizim için faydalı ve istifadeli halde eşyayı kullanabilmemiz aynı zamanda nimetlerimizi dolayısıyla bu nimetleri sağlıklı ve doğru bir şekilde değerlendirmemiz için bize doğru yolu gösterir allah Teala iman bunu gerçekleştiriyor ama bugünkü beşeriyet bunu anlamaktan ve idrak etmekten aciz Beşeriyetin en ciddi problemi eşya ile kendi arasındaki ilişki düzeyini ve mesafeyi kuramamaktır. Bunlar sıradan ve outta basit veya kavranılması zor felsefi meseleler değildir. Bugün beşeriyetin bütün sancıları eşya ile ve kendisi dışındaki varlıklarla ve kendi hemcinsleriyle Beşerin beşerle münasebetlerini doğru ayarlayamamasından, sağlıklı ilişki zeminine oturtamamasından kaynaklanıyor. Bütün problemlerimiz oradan. Bir kısmını bazen idrak ediyorlar. Efendim, o çocuklarımızla iletişim kurun diyor. Problemler oradan gerçekleşiyor vesaire. Doğru olabilir tabii. Fakat biz İslam öyle bir şey ki. Yalnız benim gibi hem de veyahutta da bizim paremiz olan evlatlarımızla doğru iletişim kurmayı öğretmiyor. Kainatın tümüyle doğru iletişim kurmayı öğretiyor. Sevgiyi koyuyor bir defa kainat ile iletişimin temeline. Bu Uhud var ya diyor biz de onu seviyoruz o da bizi seviyor. Allah Allah bizim Uhud Dağı'nı sevmemiz anlaşılır ama o da bizi seviyormuş diyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam böyle diyor. O diyorsa doğrudur. Uhud Dağı'yla konuşuyor. Ebu Bekir'le Ömer ve Osman Radıyallahu Anh ile Uhud Dağı üzerinde dağ sallanıyor. Belki deprem belki de o muhteşem yükün Ağırlığından sarsılıyor. Bilemiyoruz. Dur ey Uhud diyor. Yerinde dur. Senin üzerinde bir Nebi, bir Sıddık ve iki şehit var diyor. Allah'a bakar. Uhud bu hitabın karşısında durmaktan başka ne yapar? ıthbut uhud diyor fe innemâ aleyke nebiyyün ve sıddıkun ve şehiden mucize var aynı zamanda mucize içerisinde mucize iki tane şehit bir tane sıddık nebiyi anladık belli sıddıkı da bir parça anlarız iki tane şehit gelecekte sıddıkın sıddıklığı belli sabit Osman radıyallahu anh'e dil uzatanlara yuh olsun. Yes. Efendimiz o. İki nurlu peygamber damadı. Üçüncü kızım olsaydı üçüncüsünü de Osman'a verirdim diyor. Böyle bir yüce sahabiye yan gözle bakılır mı? Geçelim. Mesela kainat ile bizim dışımızdaki gerek bizim gibi insan türüyle gerek Allah'ın bize ihsan etmiş olduğu nimetlerle münasebetlerimizi ayarlama meselesidir. Beşeriyet imanı kaybettiği yerde kendisiyle, kendi benzerleriyle ve etrafındaki kainat ile hiçbir zaman doğru münasebet kuramaz. Kuramadığı belli. ve diyor Cenab-ı Allah? Zaharal <gülüyor> fesadü fil barri vel bahri bime kesebet ey karada da denizde de insanların ellerinin kazandıkları sebebiyle ortaya çıkmıştır, baş göstermiştir. Efendim ben söyleyeyim işte yeşil barış, Greenpeace'çiler hikaye. Bir defa Allah'la barışlı barış içerisinde değilseniz yani Müslüman olmamışsanız hiçbir şeyle barışçı olamazsınız. Barış kuramazsınız. Barışın başlangıcı Allah'la barışmaktır. Allah'la barışmak demek de Allah'ın iradesine, emir ve hükümlerine, şeriatına, nebisine teslim olmaktır. Teslim olmak. Yani ben senin bana dayatacağın bütün şartları Kabul ediyorum. Niye? Çünkü sen benim mısın Benim Rabbimsin. Bana sen benim aleyhime olacak bir şey dayatmazsın ki ona dayatmadı bile denmez Allah. Lütuf bu. İslam bir lütuftur. En büyük lütuf. En büyük lütuf. Varhum Süleyman Çelebi çok güzel söylüyor. İslam gibi bir devlet bize yeter diyor. En büyük devlet İslam devleti. İslam'a sahip olmak devletin en büyüğü, devletlerin en büyüğü. İslamsız devlet de hiçbir şeydir. Hiçbir kıymeti yoktur. Ne beşer Müslümanın mizanında ne Allah'ın mizanında. Şimdi bu çerçeveden hareketle Cenab-ı Allah'ın ifadeleri. Aslında inanın Kur'an-ı Kerim'i okuyup geçmek bile yetmeli. Fakat bu şekilde bir e, ifade yerindeyse Kur'an-ı Kerim'in zihnimize aksettiği merhum Seyyid Kudum'un dediği gibi gölgeleri birlikte paylaşmak, inşallah ayetleri anlamakta bize yardımcı olur diye konuşuyoruz bu kadar. Yoksa lüzumsuz, gereksiz Kur'an anlatıyor zaten, çok güzel anlatıyor. Biz sadece ayetleri daha iyi anlamak için birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Diyor ki ayet-i kerime وَلَا اِنْ insan الْاِنْسَانَ مِنَّا Yemin olsun eğer biz insana el-insan türü kapsıyor cins içindir buradaki elif insan türüne yani imandan uzak o özel insan türüne tarafımızdan bir rahmet tattıracak olursak ثُمَّ رَزَعْنَاهَا minhu, O nimetten sonra onu ondan alacak, söküp alacak olursak اِنَّهُ لَيَعُوْسُنْ كَفُورُ Çok ümitsiz ve çok mankör kesin. Bazıları var gerçekten. Kişiliklerini kendilerinin sahip olduğu beşeri ve ahlaki özelliklerden başkalarıyla bulurlar. Bunlar kendilerinden olmayan şeylerle bir şeylere sahip olduklarını sandıkları vakit neye benzerler biliyor musunuz? Elbise biliyor musunuz? insanı? üzerindeki elbiseyi alıp onu ortada çıplak bırakmaya benzer. Bunlar kendilerini o ek şeylerle bir varlık zannettikleri vakit onları kaybettikleri vakit şahsiyetlerinin sıfırlandığını fark ederler ve dünyaya küserler, biterler oradan. Niçin? Çünkü düşün ki bir adam kendisini her şeyi veya istediği her şeyi elindeki para gücüyle veya silah zoruyla veya bilek gücüyle veya her ne güçle olsun ama kesinlikle ahlaki ve imani güçle değil. Yerine getirebiliyorsa ve düşünün ki bir an için o insan o güçten mahrum oldu. Ne yapacak? Senin bilek gücün senin mi? Veya kalıcı mı? Para gücün senin mi? Veya kalıcı mı? Cenab-ı Allah ne diyor bize? Ne oluyor size? Sizi üzerinde halife kıldığımız mallardan infak etmiyorsunuz. O mal dün başkasının elindeydi. Yarın başkasının eline geçecek. <gülüyor> Yunus Emre'nin dediği gibi aynen. Ayet-i Kerime'nin mealidir bir yerde. Mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? Öyle Dünyada mal neyse odur. Şekil değiştiriyor, el değiştiriyor. Başka bir şey yok. Başka bir şey yok. Yerin altındaki hazineler, üstündeki hazineler artmaz ve eksilmez. Sadece şekil ve keyfiyet değiştiriyor. El değiştiriyor. Bunun ilk sahibi nerede diyor? Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen oyalan. İşte İslam insana, Eşyanın ve dünyanın değerini evvela doğru öğretiyor. Kur'an her bir şeyi yerli yerince öğretiyor. Bakınız yalnız bundan biz olayı doğru anlayalım. Bundan kasıt bırak malın gücünü, imkanlarını kafirler kullansın. Senin elinde hiç olmasın değildir. Bundan kasıt malın maliki halifesi sen ol. Mal senin malikin ve egemenin olmasındır. Anlatılmak istenen budur. Bunu iyi idrak etmemiz lazım. Hele ne olursa gelsin dediğin zaman mal senin malikindir. Hiç infak mecesine dört elle sarılırsan mal senin malikindir, senin egemenindir. Ama helalinden kazanıp Allah'ın emrettiği yerde, teşvik ettiği yerlerde gerektiğinde bol bol infak edip harcayabiliyorsan, sen o zaman o malın halifesisin. Biz bu kainatta halifeyiz, kainatın sahibi değiliz. Kainatın sahibi gibi davranırsak, elimizdeki imkanlarla o imkanlara sahip olmayanları ezeriz, onlara zulmederiz. İşte barış burada bozuluyor, işte dengeler burada bozuluyor. İslam onun için kapitalizmi reddediyor, İslam onun için sosyalizmi reddediyor, İslam onun için komünizmi reddediyor, İslam onun için laikliği reddediyor, İslam onun için bütün beşeri nizamları reddediyor. Çünkü bütün beşeri nizamlar insan ile kainat, insan ile insan arasındaki ilişkilerin dengesini bozuyor, sarsıyor. Denge de bozuldu mu hiçbir şey yerine gelmiyor. Bunalım da ortaya çıkar, ekonomik kriz de ortaya çıkar. Niye şu anda? Belki çoğu kimse farkında değil. En çok en iyi para kazananlar, en az emekle para kazananlar. Böyle dersek belki haksızlık da olur. O ayrı bir şey de. Görünüşü kastediyorum. Psikiyatristler, psikologlar ve benzeri kimselerdir. Niye Türkiye bile korkunç şekilde bir psikolojik ve şey rahatsızlıkların patlak verdiği bir ülke haline geldi. Senelerden beri söylediğim, dikkat çekmeye çalıştığım bir şey vardır her vesileyle. Türkiye ve İslam ümmeti, dini hayattan uzaklaştırmanın bedelini daha yeni ödemeye başlıyor. Ve işin kötüsü, bunu farkında değildir kimse. Veya olması gerekenler en azından farkında değildir. dinden uzaklaşmanın bedeli büyüktür. Dünyada da hüsrandır, ahirette de hüsrandır. Biz müminler ise topyekün bir dinin ihmalinin zararını biz umutmasak bile dünyada kısmen çekiyoruz. İnşallah bu dinimize karşı kusurlarımızın bir kefareti olur da ahirette ahiretimiz adına dinimizi ihmal etmemeye çalışıyor. Ama bir vaka vardır ki zulmün istilası o kadar geniş ve ihatalı ki biz dinimizi istediğimiz gibi yaşayamıyoruz. Şu laikler, şu dünyayı perestler bizim hürriyetlerimiz kısıtlanıyor, mısıtlanıyor falan filan demesinler. Her zaman söylüyoruz bu dünyada en çok zulüm gören Müslümanlardır. her yerde çünkü biz inandığımız gibi yaşamak imkanından mahrum bırakılmaktayız. Her alanda. Bazen bazı kimseler, oh ne rahat Allah'a şükür Türkiye'de Müslümanlar rahat falan filan. Nerede rahatız kardeşim? Nerede rahatız? Yoldan rahat yürüyebilmem için kör olmam lazım. Bu kadar münkeri görürken, yürürken ben rahat edemem. Siz rahat edemezsiniz. Allah'ın ahkamı her bir adımda çiğnenip durulurken, bizim neremiz rahat olabilir? Vazgeçtik dünyada Müslümanların kanının oluk oluk akıtılmasında. Daha oraya sıra Daha oraya sıra gelmedi. 30 yıldır Somali'de Müslüman kanı akıtılıyor. Niçin bilmiyoruz bile. Yalnız Somali olsa hadi neyse. Yalnız Suriye olsa hadi neyse. Yalnız Arakan olsa hadi neyse. Nerede? Sırf su 20 yıl içerisinde, 25 30 yıl içerisinde 1990'dan bu yana 80'den bu yana Afganistan işgalinden bu yana Akan Müslüman kanının haddi hesabı yoktur. Hangi birisini hesaba girir, sokacaksın? Ondan sonra bu dünyada Müslümanlar terörist oluyor. Aman ya Rabbi ya! Bu ne biçim terörist ya Müslümanlar? Kanları akan onlar, akıtılan onlar, zulme uğrayanlar, onlar, yer altı yer üstü zenginlikleri talan edilen onlar, özgürlükleri yerler altında, hayatlar altında çiğnenen onlar... Dini hürriyetleri ellerinden alınan onlar, dinlerini yaşamalarına fırsat verilmeyenler onlar, türlü türlü yalanlarla kandırılanlar, dolanlarla uyutulanlar onlar, ondan sonra yine Müslümanlar terörist oluyor. Evet, dünya zalimdir. Çünkü Allah'ın adaletinden haberdar değildir. Zulmetmeleri de gayet normaldir. Bu bir uç. İnsana bir rahmet isabet etsek ondan sonra onu değdirip isabet ettirip versek tattırsak sonra ondan çekip alsak hem ümitsizlik yapar hem de nankörlük. Unutuverir o nimetleri. Ben zaten oldum olası Allahü Teala başımdan belaları eksik etmiyor ki en hafifinden bu gibi kanaatlerle bu kana bu şeylerle ifadelerle kanaatini dile getirir maalesef. Peki "Ve le in Ona gelip çakmış olan darlık ve sıkıntıdan sonra bir miktar nimet, rahat ve huzur tattıracak olsak le <gülüyor> yekulenne zehebe seyyiatu anni. Musa Feru Nuf Artık kötülükler benden uzaklaşıp gitti. Yahu az önce seni kötülükten kurtaran dilediği zaman tekrar seni kötülüğe geri getirebilir. İnnehu leferihun fahûr O bu haliyle şımarır ve böbürlenir. Niçin? Çünkü Rabbini unutuyor. Rabbini hatırla. Rabbini unutmak Öyle bir musibet. Allah'ı unutmak, o nimetlerin sahibini unutmak öyle bir musibet. Müslüman olarak senin konumunu, kendi konumunu unutmak öyle bir musibet. İslam'ın kısaca özeti şu, ifade ise Allah Rabbül Alemin'dir ve yegane ilahtır, biricik Mahmud'dur. Kainat Aynı şekilde insanla birlikte ister istemez Allah'a itaat eden Allah'ın kullarıdır. O'nun emir ve hükümleri çerçevesinde, kanunları çerçevesinde cereyan eder. Kainatın Allah'a konumu budur. Kainatın biz insanlara ve bizim kainata karşı konumumuz da kainat Allah tarafından bizim emrimize. O'nun gösterdiği çerçevede ve müsaade ettiği boyutlarda ondan istifade etmek üzere biz de kainat üzerinde halifeyiz. Formül çok basit. Ubudiyetin demek ki ve hilafetin hukuku bizi ilgilendiriyor. Kainat, Kur'an-ı Kerim'deki de ifadesiyle yer ve gök ister istemez Allah'a itaat etmektedir. Onların ubudiyet noktasında ayrıca yapmaları gereken başka bir şey kalmamıştır. Çünkü Cenab-ı Allah onlara göğe ve yere isteyerek ve istemeyerek geliniz dediği zaman onlar biz isteyerek geldik dediler. Teslim bayrağını ifade yerindeyse çektiler. Allah'a teslimiyetlerini arz ettiler. işleri bitti. Ama bize Cenab-ı Allah seçim, kudreti, gücü, imtiyazı, ayrıcalığı verdi. Ben sizin Rabbiniz değil miyim dedi. Ve bize sordu. Onaylayanımız oldu, onaylamayanımız oldu. Hayata gelince dünyaya... Bu olayın gereğini yerine getirerek İslam'a göre yaşayanlar var. onaylamamanın neticesinde hemen hemen söyleyin bunu İslam'a göre yaşamayanlar var. Fakat Allah'ın uluhiyet ve rububiyetini onaylayan mümin yeryüzünde de Allahü Teala'nın emrettiği şekilde tasarruf eder. Kainatta Allah-u Teala'nın emrettiği şekilde tasarruf eder. Dolayısıyla kainatı kötü kullanmaz. Mümin kainatı kötü kullanmaz, kullanamaz. Buna hakkı ve etkisi yoktur. Tıpkı mümin kardeşleriyle İslam'ın kabul etmediği bir ilişki içerisine giremeyeceği gibi. Tamam mı? Peki, kim <gülüyor> bu iki uç arasında dengeyi kurabilir? اِلَّا الَّذ۪ينَ ve وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ ve acrın büyük. Sabredip salih amel işleyenler müstesnadır. Onlar için bir mağfiret ve pek büyük bir ecir vardır. Önceki iki ayette insana rahmetin çekip alınmasından sonra imkansız bırakılması halindeki ümitsizlikten bir de Kötü halin, zor halin gitmesinden sonra, iyi halin gelmesinden sonra insanın şımarmasından bahsediyor. Arkasından sabredenler müstesna diyor. Demek ki burada sabrın iki ve çesine dikkat çekilmektedir. Elindeki bir nimet elindeyken onun üzerinde sabır etmek, o nimet elinden çekip alınırken sabır etmek. Her bir konumdaki sabır mahiyeti aynı, şekli farklı. Sabrın mahiyeti değişmez. Sabır doğru duruşu sürdürmektir. Doğru duruşu devam ettirmektir. Çünkü sabretmek, direnmek demek. Sebat göstermek demektir. Neye sabredeceksin? Nimet varken nimetin kim tarafından verildiğini. O nimetin sana yüklediği yükümlülükleri, o nimette yerine getirmen gereken hukuku bilmek, farkında olmak ve yerine getirmekle sabredersin. O nimetten mahrum olduğu zaman ise, mahrum olduğun zaman ise o nimetten mahrumiyetin de ilahi bir takdir, ilahi bir hüküm olduğunu bilerek mahrumiyetin seni Allah'ın yasakladıklarına sürüklememesi. O mahrumiyetin de Allah'ın bir imtihanı olduğunu, tıpkı nimetin bir imtihan olduğunu bildiğin gibi, o mahrumiyetin yine Allahü Teala'nın sana gösterdiği yollar ve imkanlar içerisinde, o mahrumiyetin altından kalkmak için çalışıp çabalamaktır. İşte iki halde de sabır böyle olur. Yani her halükarda sabır mahiyeti Allah'ın senden istediği duruşu sürdürmendir. Buna dikkat etmendir. Salih amel işleyenler bu sabrın açıklamasıdır. Böyle olursa o zaman bu sabrı sürdürmeye çalışırken hata işlemiş olabilir diyor. Onlar için bir mağfiret vardır ama sabırlarını sürdürdükleri için de onlar için pek büyük bir ecir vardır diyor. Ezan bitsin ondan sonra da kaldığımız yerden devam ederiz inşallah.